Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Tekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız LAN kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdile teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün Elvan'la birlikte ee, telefonla bağlantı kuracağımız programımızın dört konuğu var. İlki şu anda telefon hattımızda İkbal Polat arkadaşımız. Merhaba İkbal Polat. Merhabalar günaydın. Hocam. Ee, evet İkbal Polat Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri ee, İkbal bizim programımızın birkaç kez konuğu oldu ama e, bu göreviyle bu sorumluluğuyla ilk defa programımızın konuğu ee, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. E, bugün aramamızın nedeni, telefonla bağlanmamızın sebebi 10 Aralık İnsan Hakları gününde Kadıköy Belediyesi kentsel dönüşüm yıkımları, asbest ve halk sağlığı üzerine bir panel düzenliyor. Çok kısaca bilgi rica edebilir miyiz? Neden e, Kadıköy Belediyesi'nde böyle bir etkinlik düzenliyorsunuz? hemen ee... düzeltmeyle başlayalım. Kadıköy Kent Konseyi. Kent Kadıköy Kent Konseyi, pardon. Evet. Evet. Kadıköy evet. Belediyesi de... Kadıköy Kent Konseyi düzenliyor. Evet. Evet. Kadıköy Kent Konseyi olarak hatta şöyle de düzeltelim. Kadıköy Kent Konseyimiz'in çevre ve altyapı çalışma grubunun düzenlediği bir etkinlik bu. Bizim kent konseyimiz bünyesinde gönül Kadıköy'lülerin Gönüllülerin oluşturduğu çalışma gruplarımız var. Bu çalışma gruplarımızdan bir tanesi de Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu. Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu uzun süredir asbest konusunda ve pek çok konuda yeşil binalar ve çevre konusunda çalışmalar yürüten bir çalışma grubu. Asbest ve halk sağlığı üzerine de 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde bir panel yapmak istiyoruz. Çalışma grubumuzla beraber. Biliyorsunuz insan haklarının bir boyutu ile gün geçtikçe e, kapsamı da genişliyor ve e, üçüncü kuşak bu insan hakları e, kapsamında üçüncü kuşak hakları olarak kentli hakları, çevre hakları e, bir insan hakları e, sorunu olarak görünüyor. Bir insan hakları e, e, bir parçası olarak ele el alınıyor. Biz de 10 e, Aralık İnsan Hakları haftasında 10 e, Aralık İnsan Hakları gününde e, kentli haklarını ve çevre hakkını konu e, eden Gündemeden bir etkinlik yapmak istedik ve çalışma grubumuzla beraber Kadıköy'ün en büyük sorunlarından bir tanesi olan asbest ve halk sağlığı ve özellikle de kentsel dönüşüm yıkımlarının konu eden Gündemeden bir panel yapalım istedik. Bu çerçevede 10 Aralık saat 18'de Kozi Konferans Salonunda bu konuları ele alacağımız bir panelimiz olacak. Kuzey Konferans Salonu nerededir? Koz Yatağında Koz Alışveriş Merkezinin içerisinde konferans salonumuz, konferans salonunun içerisinde Koz alışveriş Merkezinin içerisinde konferans salonumuz var. Burada olacak Koz Yatağında. Evet. evet. Ee, bu e, asbeste ilişkin anlaşıldığı kadarıyla baya bir e, bilgi var Kadıköy Belediyesinin elinde. E, bunlardan kısaca bahsedebilir misin İkbal? Aslında panelde daha detaylıca bu konuları ele alacağız. O Panelimize de konunun uzmanı olan kesimleri davet ediyoruz. Hem inşaat Vandisi Odası'ndan evet, Türkiye Mimar Vandisi Odası Birliği'nden bu konuda de uzmanları davet edeceğiz. Hem iş güvenliği konusunda çalışanları davet edeceğiz. Ve yine belediyemizin de bu konudaki çalışmalarını belediye cephesinden de davet edeceğimiz isimler olacak. Ve panelde daha detaylıca bu konuları ele almayı umut ediyoruz. Dolayısıyla ben sizin aracılığınızda bütün Kadıköyleri 10 Aralık'taki panelimize davet ed ediyoruz, e etmek istiyorum. Bu Burada hem detayıyla da hem belediyenin yapmış olduğu çalışmalar hem de konunun e boyutlarını e inceleme şansımız olacak. Evet tekrar edersek 10 Aralık tarihinde e Kozi Alışveriş Merkezi'nde e saat 18'de değil mi? Evet, evet. Saat 18'de toplantı var. Biz de, biz de var. kent konseyi olarak belediyemize soracağız ne gibi çalışmalar yaptıklarını onlardan öğrenmiş olacağız bugün. Evet. Ee, bu burada e, merhaba ben Elvan Can Tekin. E, şeyle bir Kadıköy'lü de olarak ayrıca soruyorum bu soruları da. Biliyorsunuz Kadıköy e, bu kentsel dönüşüm adı altındaki hareket içerisinde bina yenilenmesinin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Ve e, bu anlamda Kadıköy'ün herhangi bir sokağına girdiğinizde aynı anda 3-4 binanın yıkıldığını Buna bağlı olarak da işte hafriyatın ve tozun toprağın filan her tarafı kapladığını görebiliyoruz. Bu toplantıda sadece asbest konusu mu el alınacak yoksa buna bağlı olarak güvenlik, işte trafikteki meydana gelen aksamalar, diğer gürültü, toz bütün bunlar el alınacak mı? Yani bu kentsel dönüşümle ilgili olarak başka şikayetleri de gündeme getirecek misiniz? Yani e, tabii ki bu şeylerde sorunlar ifade edilecektir. Çalışma kurumu da bu konuyla ilgili bir proje geliştiriyor. Hı -hı. Ee, bu kentsel dönüşüm yıkımları ve oradaki inşaat faaliyetlerinin e, koordinasyonu ve bunun kamuoyunun bilgilenmesi. Bu açıdan nasıl bir süreç izlenebilir, bir süreç yönetimi, bu konuda bir süreç yönetimi nasıl yapılabilir diye çalışma grubumuzda konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Muhtemelen bu panelde bu bahsettiğimiz konular da ele, al ele alınıp nasıl çözüm üretilebilir, nasıl bir koordinasyon yapılabilir üzerine e, konuşacağız. Ee, mutlaka bunu konunun uzmanları bu asbest konusunda gündeme getireceklerdir ama e, yanlış hatırlamıyorsam asbest oldukça e, tehlikeli bir e, madde ve bir ufacık parçasının zerresinin bile ciğerlere kaçması halinde akciğer kanserine yol açan Yolaştığı söylenen bir madde Şu anda 1960'lı yılların sonuna kadar da sanıyorum Türkiye'de asbestli borular inşaatlarda kullanıldı Ve şu anda Kadıköy'de yıkılan binaların önemli bölümü de o döneme ait Siz herhangi bildiğiniz bir tespit var mı asbest şey, Havadaki asbest partikülleriyle ilgili Veyahut da bu konuda Kadıköy Belediyesi'nin ya da başka sağlık kurumlarının yaptığı bir araştırma falan var mı? Uh, şu Şüphesiz bu açıkçası benim çok hakim olduğum bir tesisle aktarabileceğim bir bilgi yok ama bahsettiğim gibi panelde bu konunun bilgisine sahip olanları davet ettiğimiz bir panel olacak. Bu nedenle bir halk sağlığı uzmanını davet edeceğiz, bir iş güvenliği uzmanını davet edeceğiz ve bir teknik elemanı davet edeceğiz bu panelde ve bizi bilgilendirmelerini isteyeceğiz. Dolayısıyla o panelimizi ben panelimizin çıktılarını belki panel sonrası bu konuları konuşmak daha doğru olacak evet, gibi görünüyor. Daha detaylı bilgileri oradan almış olacağız. Hem de belediyeden gelecek olan yetkililerden de hem belediyenin çalışmalarının düzeyini ve ne konu hangi konularda nasıl bir çalışma yaptıklarını da öğrenmiş olacağız. Dolayısıyla 10 Aralık'taki bu panelimiz hem bilgilenmek açısından hem de nasıl bir çözüm olacak Yani bu inşaatlardaki çözüm teknik çözümün konusunu da ele alacağımız, nasıl bir yaklaşım geliştireceğimiz üzerine de konuşacağımız bir panel olacak. Çok teşekkürler İkbal Polat. Başarılar diliyoruz. Ben Gelecek haftalardaki programımızda da mutlaka duyurusunu yapacağız 10 Aralık toplantısının. 10 Aralık Çarşamba saat 6'da Katık Öğüllüleri Kazık Konferans Salonu'na bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, sağ, sağ olasın. İyi günler. Teşekkürler. Evet efendim. Bugün belirttiğimiz üzere programımızda dört telefon bağlantısı yapacağız. İlki. İkbal Polat arkadaşımızdı. Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri. Ee, şimdi Suat Öz Çağdaş'a bağlanacağız. Ne konuşacağız Suat Bey'le? Ee, Elvan... Esasında Suat Bey kendisi de söz ama epey bir zamandır ta Mayıs ayından bu yana kendisi Soma'da çeşitli e, afet psikolojisiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Biliyorsunuz bir afet e -lerde psikolojik hizmetler birliği adlı bir yapılanma var. Çeşitli meslek derneklerinin bir araya gel e gelip de kurduğu Kızılay'da ayrıca e bu e birliğin bir parçası. E Soma'da e maruz, e afete maruz kalan e aileler Soma ve civarında diyeyim ailelerle ilgili çeşitli destek faaliyetlerini yürüttüler. Bir onunla e e bağlantı kurup Soma'daki son durum nedir? Ee, bu anla bağlamda ayrıca e, biliyorsunuz maden kazaları ne yazık ki gene e, çok gündemde ve bugün gene o acaba haber geldi. E, Konya'daki, Karaman'daki maden kazası ile ilgili bir e, bağlantı oluşturacağız. Evet şimdi telefon hattımızda Suat Özçağdaş Bey var. Suat Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, Elvan Cantekin'le birlikteyiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programında. Ee, hemen e, Elvan'dan e, soruları alıyoruz efendim. Evet e, Suat ben bir ufak bir e, giriş yaptım ama e, sen kendini birazcık daha tanıtabilir misin dinleyenlerimize? E, soma'da bulunma nedenin ve e, bu konuda bize bir verebileceğin bilgiler nelerdir? Tabii. Öncelikle bütün seyircilerimize merhaba diyorum. E, sizlere de merhaba diyorum siz arkadaşlarımıza da. Çok teşekkürler. E, ben psikologum e, meslek olarak. E, mezun olduktan sonra da 1999 depreminin hemen öncesindeydi Orta Doğa Teknik Üniversitesi'nin araştırma görevlisiydim. 99'da birçokları gibi ben de gönüllü olarak alanda çalışmaya başladım. O dönemde çadır kentlerin koordinasyonundan sorumluydum psikososyal anlamda. Akadinde Kızılay Kızılayç Federasyonu ile beraber Türkiye'de 5 tane psikososyal merkez kurduk. Program iyi gidince aynısını gidip Kosova'da kurdum. Sonra gittim Endonezya'da kurdum. Ee, bir beş yıl kadar Kızlar kızdaç ailesinde psikososyal destek programları e, uyguladım. Ee, ondan sonrasında bir altı yıl kadar eğitim yönleri vaktimde çocuklarla eğitim alanında çalıştım. Şimdi de 2011'den bu yana Sosyal İnovasyon Merkezi adı altında bir oluşumumuz var. E, toplumsal yenileşme projeleri yürütüyorum. Evet. E, Somayla ilişkiye gelince e, ben daha önceki dönemlerden yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle genellikle e, ...bu tür afet durumları olduğunda... ...daha önce Van'da da aynısı olmuştu. E, Psikologlar Derneği'nin ilk giden ekibinde oluyorum. E, sahanın ilk değerlendirmesi... E, ...neden yapılabileceğine bakılması gibi... ...çalışmalarda yer alıyorum Evet. E, şimdi e, Soma olayı özellikle bu afet psikolojisi konusunda... ...belki de yepyeni bir e, sayfa açtı diyeyim. E, özellikle e, afet psikolojisi bağlamında... Bazı yapılan yardımların ve benzeri çalışmaların değişik bir açıdan incelendiği, konuşulduğu, tartışıldığı bir noktaya geldik. Sizin burada öncelikle bir bu Afetler'de Psikolojik Hizmet Birliği olarak yaptığınız faaliyetler nelerdir ve buna bağlı olarak tespitleriniz nelerdir? Peki. Afetler'de Psikososyal Hizmetler Birliği 6 örgütün birlikte yürüttüğü bir çalışma. Türk psikologlar derneği, Psik psikiyatricler derneği, sosyal hizmet uzmanları derneği, psikolojik danışmanlar derneği, çocuk ergen e, Psikiyatrisi derneği ve e, Kızılay tarafından oluşan altı yapılı bir e, üst birlik e, dünya içinde iyi bir örnek aslında bakarsanız. Çünkü afetlerde bu tür psikososyal hizmetler vermeye başlandığında meslekler ayrı ayrı çalışırlarsa Açıkçası bir tür bir e, kör dövüşü Sen mi onu yapacaksın ben bunu yapacağım gibi Birbirine çok yakın alanlar sıkıntılar olabiliyordu 99 depreminin ve sonrasındaki Bazı e, olayların Hatay'daki sel felaketi e, Bu Hsbc'de ve İngiliz yaşanan patlamalar e, Tren kazası e, Pamukkale'de yaşanan gibi olaylarda gördüğümüz Bu meslek grupları çok yakın çalışan meslek grupları Ve birlikte hareket etsek aslında Çok daha iyi olurdu 2006 yılında bu örgütler bir araya geldiler Ve AFET'lerde psikososyal Hizmetler Birliği'ni kurdular o günden bu yana birlikte operasyon yapıyoruz. Dolayısıyla her birimizin meslek farklılıkları da var ve bundan çok daha iyi yararlanma şansımız oluyor. Van Depremi e bunun güzel bir örneği oldu. Şimdi Soma'da bunun ikincisini yürütüyoruz. Soma'da ismini verdiğimiz bir projemiz var. Somada Dayanışma Alanı'nın kısaltması. Sadece bu altı örgüt değil, bununla birlikte hareket eden başka sivil toplum örgütleri de var işbirliği yaptığımız. Çarşılaştırma Destekleme Derneği'nin orada bir merkezi var. Onlarla işbirliği yapıyoruz. Gıda Bankacılığı Temel İhtiyaç Derneği bölgede yoğun bir çalışma yatıyor. Onlarla işbirliği yapıyoruz. Bizim Kahramanları Derneği ile bir proje yapıyoruz. 17 çocuk takımı kurduk. Ailelerini kaybeden, babalarını kaybeden onlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla Soma'da Yanışma Ağı birçok farklı sivil toplum örgütünün içinde yer aldığı bir Soma projesi haline geldi. Soma tabii Baktığımız zaman bizim şöyle bir şeyimiz var Yani ilki olarak maalesef e, Her şeyi olduğu zaman öğreniyoruz yani Önceden hazırlanmak e, bizim sektörlerimiz içinde dahil pek e, olan bir şey değil Nasıl depremi depremden sonra öğrenebildiysek Depremle nasıl yaşanacak Ne tür hazırlıklar yapılması lazım gibi e, Maalesef maden meselesi de Aynı şekilde oldu ve her geçen gün Kötü sonuçları görüyoruz işte başka başka olaylar Başka başka yerlerde de e, Soma maden kazası Doğası itibariyle sadece somadan ibaret bir kaza değil aslında yani Soma'da oldu ama Soma'nın 20 kilometre dışında yerin 400 metre altında bir kaza günlük hayatın içerisinde değil. Ve orada hayatını kaybeden madencilerin önemli bir kısmı da Soma'dan değil. Dolayısıyla 17 il 35 ilçeye yayılmış bir afetten bahsediyoruz. Çok geniş alanda bir afet. Ve i̇şin kötü tarafı şu, biz afetleri görmeye, onu hissetmeye programlı bir ülkeyiz görmeyince de afeti bir miktar gözden ırak durumu da var. Yani çünkü günlük hayatın içerisinde hiçbir şey yok. Yerin altında insanlar ölmüş. Üzülüyoruz. Çok üzülmüş. Herkes çok üzülmüş. Halk da üzülmüş. Oradaki vatandaş da üzülmüş. Ama günlük hayatın içerisinde bunu görmez Dolayısıyla bu bir miktar başka bir e, sıkıntıyı da beraberine getiriyor. Biz e, iki merkezle oradaki çalışmaları yürütüyoruz. Bir tanesi Soma'daki merkez. ilk hafta kuruldu. E, kentin merkezinde bir şeyimiz var yerimiz var iki katlı bir yer ilk günden itibaren Soma merkezli olmak üzere Kınık 40 Aş Bergama Savaştepe aksındaki ilçelere hizmet veriyoruz bir de Dursun Bey merkezimiz kuruldu geçen ay çünkü bu afetin bir sıkıntısı şu Dursun Bey ile Soma arası 4 buçuk saate yaptım dolayısıyla ekip gönder tekrar geri getirme mümkün değil o yüzden de yeni bir ekip kurduk orada yeni bir merkezimiz var Belediye ve Kaymakamlığından desteğiyle kurduğumuz bu merkezde de. Dosun Bey merkezleri, Dursun Bey Balıkesir, Dursun Bey İbrindi, Kütahya Emet Tavşanlı gibi o uzaktaki ilçelerdeki bu afetten ve bundan önceki maden kazalarındaki afetlerden etkilenmiş kişilere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Evet ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bu altı kuruluş arasında bir protokol var öğrendiğimiz kadarıyla. Bu Doğru. protokol herhangi bir afet durumunda e, neyi öngörüyor? Nasıl devreye giriyorsunuz? Nasıl haberleşiyorsunuz? E, hakikaten enteresan bir örnek. Çok da e, dediğiniz gibi dünyada örneği olmayan bir yapılanma. E, daha doğrusu batılı ülkelerdeki bu tür e, örgütlenmelere ve bu tür birlikteliklere uzaktan biraz imrenerek de bakıyorduk e, ama e, Türkiye'de de bunun gerçekleşmiş olması, hele adı dernek olmakla birlikte kamuyla da kamu yönetimiyle de çok yakın ilişkisi olduğu için Türkiye Kazılay Derneği'nin de e, bu e, protokole tabi olması son derece önemli. Nasıl devreye giriyor protokole göre çalışma? E şöyle giriyor. Bir kere altı örgütün içinde kısıl ayın olması otomatikman afet alarmı meselesinde zaten bizi bir miktar hemen kapasitemizi arttırmış durumdayız. Çünkü evet. kısıl nerede afet olursa hemen orada bir şekilde illerde ilçelerde örgütleri var. da çok yakın çalışıyor. Dolayısıyla zaten haber verilmiş oluyor. Kısıl ilk durumu almış oluyor. Ve bu şeyin, Hizmetler Birliği'nin Sekreter da Kızılay yürütüyor aslında ee, Kızılay bir de diyor ki böyle bir afet var Biz bir dernek olarak Psikososyalin de ötesinde Kızılay olarak bir operasyon Başlatıyoruz şu şu şu hizmetleri vereceğiz Yani çadır lazımsa çadır Yiyecek lazımsa yiyecek gibi ee, ve e, Böyle bir inceleme yapalım Bir psikososyal desteğe de ihtiyaç var mıdır Tabii şimdi artık günümüzde geldiğimiz noktada neredeyse birçok afette psikososyal desteğe ihtiyaç oluyor. Dernekler de kendi kapasiteleri doğrultusunda bu hemen organize oluyorlar ve ilk ekipler gönderiliyor. İlk ekiplerin işi siz de bilirsiniz bir ihtiyaç ve kaynak belirlemesi yapmaktır. Eğer o bölgedeki ihtiyaçlar kaynaklardan daha fazla değilse biz yerel kaynakları kullanmayı her zaman tercih ederiz. Kültürel nedenlerle, ekonomik nedenlerle, sosyopolitik nedenlerle e, yapmaya çalıştığımız şey bu durumda yereldeki kaynakları güçlendirmek olur. Örneğin Ermenek'te bir kaza oldu. Oradaki kazada diyelim 2-3 kişi bir bin yeteceğini düşünüyorsak dışarıdan sadece takviye gönderirsiniz. E, ama... Somadaki gibi bir kazaysa 17 il, 35 ilçeyi kapsayan bir ise e, çok doğaldır ki bunun için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. O noktada dernekler devreye giriyorlar. Tabii e, her derneğin bazı operasyonlarda olm olmamak, olamamak gibi bir durumu söz konusu olabilir. Yani şöyle bir durum yok altımız birden varsak varız yoksak yokuz gibi bir durum yok. Ama bugüne kadar da açıkçası biraz hassasiyetlerimiz de çok benzer olduğu için diğer derneklerle de e, genelde yani hiçbir şeyimiz olmuyor. Hep beraber e, hareket ediyoruz ve birlikte çalışmalar yapıyoruz. Evet. Bu haber bize geldikten sonra hemen bir APB'nin bir yürütme kurulu var. E, Psikologlar Derneği adına yürütme kurulunun üyesi benim. E, hemen bir hızlı değerlendirme yapıyoruz. E, internet üzerinden görüşüyoruz. E, nasıl bir çalışma yapacağımıza karar veriyoruz ve bölgeye intikal ediyoruz. Peki Ermenek dediniz. Ermenek'te de bir çalışmanız oldu mu? Ermenek'te Afetler'de Psikososyal Hizmetler Birliği derneklerden hemen giden arkadaşlarımız oldu. E, dediğim gibi biz öncelikle yerel kaynakları harekete getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hemen Karaman'dan arkadaşlarımız, bizim derneklerimize arkadaşlar, Karaman'dan yola çıktılar. Durumu yerinde gördüler. Şimdi tabii orada şöyle bir durum var. Maalesef henüz daha içeriden çıkmayan madencilerimiz var. Evet. Arkası tabii ki çok zor onların yaşadığını düşünmemiz ama hala çıkmamış durumdalar. Tabii bu yeni bir durum, başka bir durum. Buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Çıkanlar için de, kayıtları olanlar için de ilk günden itibaren kaybolduğun aileler var. Onlara yönelik de yerelde arkadaşlar destek veriyorlar. Biz Afat'ta görüşüyoruz sürekli. AFAD bizden bazı konularda bazen yardım ister. Örneğin burada afet çalışanlarına yardım ön planda gözüküyordu Ermenekte. O konuda görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu takdirde dışarıdan destek getirmeye, personel uzman getirmeye, gönüllü getirmeye ihtiyaç olduğunda biz de o desteği sağlıyoruz yereldeki arkadaşlarım. Peki e, SOMA'da edinilen tecrübeleri soracağım da birazcık ama bu arada bu çok uzun soluklu bir çalışma oluyor genelde. Yani e, diğer e, AFET'e müdahale ekipleri e, çok daha ötesinde bir çalışma. Bu nasıl destekleniyor, nasıl e, bu, bu çalışmalar devam ettirilebiliyor ve siz nereye kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? Ve gönüllü bir faaliyet mi bu Türk evet. Psikologlar Derneği açısından? Evet açısından, altı örgüt açısından da gönüllü bir faaliyet. Önce sondaki sorudan başlayayım. Bugüne kadar 240 civarında gönüllü arkadaşımız e, en az bir hafta gitmek üzere e, Somaya gittiler. E, ve o Bu dönüş, sadece Soma için 240 rakamı. Evet, 240 kişi. Büyük evet, bir rakam. Psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar ee, devam ediyoruz ve Mayıs ayına kadar devam edeceğiz. Yani biz bir yıllık bir proje gördük ee, iki merkez üzerinden, dediğim gibi güney aksında bir merkez, kuzey aksında bir merkez üzerinden öngördük. Ee, hala hazırda çalışmalar devam ediyor. Tahmin e, Mayıs ayına geldiğimizde 400-500 arasında bir sayıda gönüllü arkadaşımız e, en az bir hafta sahaya gitmiş ve bu desteği vermiş olacak. E, Beklentimiz o dönemde Van'da da bu, bu civardaydı, Van'da 300 civarındaydı. E, dolayısıyla bu sayıyı geçeceğiz diye düşünüyorum. Şeye gelince bu arkadaşlarımız, kimisi hastanelerde görevli arkadaşlar, kimisinin kendi özel muayenehaneleri var, kimisi üniversitelerde öğretim üyesi, kimisi e, birebir klinik alanında değil, başka yan alanlarda girişim gibi, sosyal gibi farklı alanlarda çalışan arkadaşlar. Her birinin uzmanlarına ihtiyaç duyduğumuz alanlar var. E, dolayısıyla bu arkadaşlar geliyorlar ve sahada hizmetlerini e, yürütüyorlar. E, bizim bu merkezlerimizle ilgili olarak biz SOMADA projesini e, duyurduktan sonra tabii çok sayıda e, özel şirketle, destek vermek istiyordu o dönem Soma'daki projelere. Hakikaten çok müteşekkiriz. Borusan'ın ciddi bir desteğini aldık ilk başta. Bizim öncü destekçimiz Borusan oldu ve Soma'daki merkezimizin sponsoru Borusan. Dursun Bey'deki merkezinde Alyans. Dolayısıyla birer merkez... Alyans e Sigorta herhalde değil mi efendim? Alyans Sigorta evet çok evet. doğru. Evet. Alyans Sigorta Dursun Bey'in, Borusan'da Soma'daki merkezini destekçisi. Aynı zamanda SAP bizim teknolojik altyapımızı Merkezlerde ihtiyaç duyduğumuz bilgisayarlar vesaireler bunları karşıladı. Ee, bu arada tabii işin doğası gereği e, şimdi bu kadar yaygın olunca operasyon ve belirli bir çadır kent durumu söz konusu olmayınca e, gezici ekipler sizin de bildiğiniz gibi daha önem kazanıyor. Evet. Çünkü köy köy dolaşmak durumundasınız. Oradakilerin size gelmesini bekleyemezsiniz böyle bir yaş döneminde. En azından sizin gidip biz buradayız, hazırız, destek veriyoruz duygusunu karşı tarafa geçirmeniz lazım. O nedenle gezici ekipler çok önemli. Sağolsunlar Borusan Hanvalyans ve ikişer tane araç da tesis ettiler. Bunlar satın alındı. Hatta güzel tarafı bunlar artık bizim kapasitemize geçti. Bundan sonraki afetlerde de bizim malımız olduğu için kullanabiliyor olacağız. Ha, geçici bir biz kullanım bizim... değil yani. Evet evet. Yani kiralama değil yani siz de sivil dokunup kendisiniz. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edin. Çok önemli. Tabii. Dolayısıyla evet, yani artık bizim bir dört araçlık bir filomuz ve kapasitemiz olmuş oldu. Ee, dolayısıyla bundan sonra her yeri onlarla müdahale edebiliyor olacağız. Ee, baktığımız zaman bu operasyon bir yıl kadar sürecek. Ee, Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Tabii psikososiyelin şöyle bir rolü var. Genelde afetlerden sonra hemen e, bir afet arama kurtarma ekipleri çok önemlidir. Onlar ilk etapta Gelirler ve müdahale ederler. Psikososyalciler ilk etapta itibaren vardırlar. Oranın bir düzenlenmesi gerekir. İnsanların teskin edilmesi gerekir. Çalışanların rahat çalışabilmesi için alınması gereken tedbirler varsa onlara bakılması gerekir. Kaybı olan, bekleyen insanlara yönelik çalışmalar yapılması gerekir. Biz ilk günlerde başlarız. Bir de bir şeyimiz daha var. Son günlere kadar da en son kalan ekip biz oluruz genelde. Çünkü psikososyal destek süreçleri çok uzun vadeli süreçler. Şimdi sonrada da aynı şekilde... İlk dönemde arama kurtarma ekipleri vardı, biz devam ettik, halen de devam ediyoruz. Şimdi de kalkınma alanında çalışan arkadaşlarımız da yeni yeni bir şeyler yapıyorlar. Çünkü onun planlaması bir zaman alıyor. İşte kadınlara yönelik programlar, gençlere yönelik programlar, çocuklara yönelik programlar gibi. Bütün bu süreçte bizim aslında bakarsanız bilgiyi paylaşan, birlikte bir araya getiren bir rolümüz de var. Yani sadece rejsel destek üzerinden değil, örneğin bir dernek. Orada bir şey yapmak istediğinde biz doğru bilgiyle onlara sağlayan bölümde oluyoruz ki Elvan Bey'in ilk baştaki sorusunun bir parçası buydu diye tahmin ediyorum. Orada derneklerin, vakıfların, sivil inisiyatiflerin yapacağı işlerin de aslına bakarsanız bir psikososyal uzmanlık alınarak canlanmasına fayda var. Çünkü maalesef bazen iyi iş yapmak isterken olumsuz tablolarda olabiliyor. Evet. evet. evet. Ee, şimdi siz konuşmanız sırasında Soma'da 240 uzmanın ee, bu kuruluşlara üye arkadaşların e, görev üstlendiklerini sorumluluk üstlendiklerini belirttiniz ee, tahmin ediyorum bunların bir kısmı e, kamu kuruluşlarında bir kısmı da özel kuruluşlarda ee, nasıl Doğru. oralarda hem kamudan hem özel kuruluşlardan e, destek alabiliyor musunuz bu arkadaşların e, kurumdan ayrılıp oraya e, gelip çalışmalarına izin vermeleri açısından bir sıkıntıyla karşılaşıyor musunuz aslında bana bir eksik bıraktığım alanı açmak için bir fırsat yaratmış oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, bir kere biz kamuyla çok yakın çalışan bir grubuz. Yani bazen e, bazı konularda böyle ilişkik kapıysak bile e, biz kamuyla çalışmak durumundayız. Mesela şu anda Soma'daki merkez kaymakamların bize tahsis ettiği bir yer. Kira ödemediğimiz e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan bir tesisi e, ASP'nin kadroları iki binadan bir tanesine geçtiler ve bir tanesini bize bıraktılar. Dolayısıyla o merkez örneğin doğrudan kamu desteğiyle oluşturmuş olan bir merkezden yani bize tahsis edilmiş bir yer var. Onun dışında Kızılay ile birlikte çalışmamızın bize getirdiği bir esneklik var. Kızılay, bu arada Kızılay'ın ciddi bir ekonomik katkısı da var aynı zamanda projeye ee, bağışçılarımız kadar bir ekonomik katkısı var. Kızılay'da örneğin gelişleri, gidişleri, konaklamaları Kızılay'dan karşılıyoruz. Kızılay'ın kaynaklarıyla karşılıyoruz. Bizim yazılarını Kızılay kurumlarına gönderiyor. Tabii bizim izin yazısı göndermemizle Kızılay'ın izin yazısı göndermemiz arasında çok önemli bir e, fark da var tabii. E, Kızılay daha devletle e, işçi olmuş olduğu için birlikte operasyon yürüttüğü için öyle bir deneyimi olduğu için çok daha işler kolay oluyor. E, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'de e, afet planı gereği psikososyal sektörün yürütücüsüdür. Dolayısıyla bizim orada yaptığımız faaliyet ASP tarafından kamu mantığıyla bakıldığında bir tür görevlendirme olarak adlandırılabilir. Yani ASP bu alanda AFR çalışsın gibi bir görevlendirme mantığıyla duruma bakıyor. E, dolayısıyla bizim yaptığımız işlerin tamamı bu e, kamusal e, kurumlarla birlikte Örneğin Soma Kaymakamlarının çok ciddi desteğini görüyoruz. Bunu söylemek durumundayım. Sayın Kaymakam sağ olsun gerçekten. Çok esnek e, meselelere çok daha e, pratik yönlerden bakabilen bir kaymakam o yüzden çok ciddi desteğini aldık e, almaya da devam ediyoruz e, diğer kaymakamlar mesela Dursun Bey e, bence yani bunlar anılması gerekir eğer farklı iyi işler yapılanlar var yani, yani Dursun Bey kaymakamı yani, ha, ha, harika bir muamele gördük orada gittik dedik ki neredesiniz harikasınız İyi ki geldiniz şurası var yepyeni yapılmış bir kültür merkezi vardı bir katını bize verdiler <gülüyor> Belediye aradılar belediye orayı teşrif etti anlatabiliyor muyum ve inanılmaz ya yani ilk günden bizi müthiş bir hoş geldinizle karşıladılar. E şimdi böyle olunca siz de gönüllülerinizi çok rahat operasyona gönderebiliyorsunuz ve e, işleri yürütebiliyorsunuz. Yani e, çok deneyimli iki kişisiniz orada bilirsiniz. Yani, afet operasyonunda her zaman ağzıda çıkar. Her zaman kişiler arasında tartışma olur falan ama e, bu desteği gördüğünüz zaman hiçbir de çözülmeyecek bir sorun gibi olmuyor. Vallahi ne güzel şeyler anlattın e, Suat. Bu arada e, şimdi kamuyla çalışma söz konusu olunca aklıma şey geldi. Sizin AFAD'da bir protokolünüz var. Biliyorum hani Aile ve Sosyal Planlama Bakanlığı esasında bu işi şey yapıyor ama e, <gülüyor> AFET e, müdahaleciyede Aile planı içerisinde, ama Afat'la var mı sizin bir protokolünüz? Tabii şimdi aslında biraz böyle bir e, bu yeni afet planı çerçevesinde işler yumurta yumurta tavuk meselesi gibi. Şimdi Afat aile sosyal politikalar bakanlığını koordine ediyor, aile sosyal politikalar bakanlığı psikososyeli ve dolayısıyla Afat'ı koordine ediyor gibi bir e, kim kimi koordine ediyor durumu söz konusu. E, Afat bir genel koordinasyondan sorumlu diyor ki aile sosyal politikalar bakanlığı bu sektör sizde. Burada ne yapıyorsunuz diye koordine ediyor. Hı. Sonra e, Aile Sosyal Politikalar Bakanı diyor ki ben burayı koordine ediyorum ama sen AFAD şu şu konuda ne yapıyorsun diyor. Dolayısıyla bir karşılıklı koordine durumu söz konusu. Bizim açımızdan da biz hem AFAD'la hem de e, sektörümüz geriye Aile Sosyal Hı. Politikalar Bakanı ile çok yakın çalışıyoruz. Ee, bizim uzmanlarımızın bir kısmı daha önce söylediğiniz gibi zaten kamu kurumlarında çalışıyorlar. Biraz mesleklerin farklı ağırlıklı çalıştığı kamu kurumları var. Ee, örneğin biz psikologlar bir miktarda kamunun dışında gibiyiz ama örneğin psikiyatrist arkadaşlarımız hastanelerde doğal olarak daha fazla var. Hı -hı. Özellikle daha az var. Ee, sosyal hizmetlerde olan arkadaşlarımız Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda daha fazla var. Psikolojik danışman arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'nda daha fazla var. Dolayısıyla e, farklı bakanlıkların da böylelikle katkısını alma şansımız oluyor. Çünkü onlar filan o bakanlıkların çalışanları. E, i̇zin vesaire konularda da bu tür bir destek olmuş oluyor. Yani tekrar başa dönersem afatta bir ilişkimiz var. E, tabii bunu şey yapmamız lazım. Yani geliştirilecek bir yön olarak söylüyorum. Bunların çok daha detaylı protokollere bağlanması lazım. Bir miktar bizim lojistik destek olarak daha fazla desteklenebilmemiz lazım. E, bu izin yazıları iyi niyetle ve destekle yürüyor ama çok daha otomatize olması lazım. Biraz hakikaten yorucu olabiliyor bazen zaman alıyor. Hı hı. Ve geliştirilmesi gereken e, çok sayıda de var tabii. Onlar yok diyemeyiz. Son Benden sonra en azından bir soru sana. Şeyle ilgili e, şimdi ilk başlarda bu Soma e, e, kazası meydana geldiğinde e, psikososyal desteğin AFAD tarafından verileceğine dair bir açıklama da yapılmıştı diye hatırlıyorum. Doğru mudur? E, AFAD şimdi or orada ilk başta şöyle bir durum yaşandı. Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı AFAD üçgeninde süreçin nasıl gideceğine yönelik e, bu yasa çıktıktan sonraki ilk e, maalesef şeydi afetti. Bir böyle bir dalgalanma durumu söz konusu oldu? oldu. Bir tanım hatta aile Hı -hı. Sosyal, bakanlığı bir iktidar ediyor gibiydi. Ama sonra yasa gereği aile sosyal politikalar bakanlığında olduğu için, bakanlık da bu konuda daha deneyimli olduğu için e, bakanlığa geçti. Hı -hı. E, AFAD her zaman koordinasyon pozisyonu Yani afet sektörün içinden ziyade yukarıdan bir yerden bakarak acaba su alanında ne yapılıyor? Acaba arama kurtarmada ne yapılıyor? Acaba Hı -hı. E, psikososyalde ne yapılıyor gibi bakarak ilgili koordinatör yapıları tetikleyerek sorarak, sorgulayarak bir noktaya çekmeye çalışıyor. İlk başlardaki biraz durum bu. Onun dışında da tabii e, dönemin başbakanının açıklamaları vardı burada sivil toplumlar istemiyoruz e, işte e, biz devlet olarak müdahale edeceğiz vesaire gibi yaklaşımlar da vardı Tabii biliyorsunuz başbakan e, güçlü bir başbakan e, böyle bir açıklama yaptığında kamu bürokrasisinde acaba bu sefer farkında mı olacak gibi bir soru işaretinde beraber getiriyor ama tabii ihtiyaçlar belli olacak olanlar da belli e, süreç normal atması gereken çizgiye geldi ve geldi, e, tamam. o günden bu yana da çalışmalara devam ediyoruz. Bunu da duymak çok güzel evet e, benim de e, bir son sorum var Suat Bey Sonuç olarak Soma'ya gönüllü olarak gidiyorsunuz ve orada bazı hizmetler veriyorsunuz. Ana başlıkları itibariyle ne tür hizmetler bunlar? Bir psikososyal operasyon tipik olarak birkaç ele alınabilir. Bir tanesi hemen herkesin tahmin edebileceği bu yaşanan travmatik süreçten etkilenen ya da etkilenme potansiyeli olan kitleler var. Biz bunlara yönelik psikososyal destek süreçlerini başlatırız. E, ağırlıklı olarak dezavantajlı gruplar bizim önceliğimizdir e, kaybı olanlar birinci derece kaybı olanlar e, özellikle çocuklar anneler babalar çocuklar e, değil mi e, anneler babalar eşler bir kısmı bekardır mesela e, gençler aynı şekilde bu kitlelere yönelik bir takım çalışmalar yaparız bunların bazıları grup temelli aktivitelerdir bazıları bireysel temelli aktivitelerdir. Bir bu var. İkincisi, aslına bakarsanız o bölgede zaten bir öykü vardır öncesinden. Yani afetten önce de psikososyal desteği ihtiyacı olan kitleler vardır. Dolayısıyla onların takibinin yapılması gerekir. E, bu travmatik olaydan daha fazla etkilenmemeleri için müdahale edilmesi gerekir. Üçüncüsü, bir psikososyal operasyon bir süre sonra bilgi merkezine danışır. İşin doğası gereği bu. Çünkü biz herkesle görüşüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyorlar vesaire. E, doğal olarak da bir bilgi merkezi haline gelirsiniz. Bu hem ihtiyaç sahiplerinin doğru kaynağın yönlendirilmesine neden olur? Çünkü bizim sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız var ve bu alanda gerçekten çok iyiler. Sosyal hizmet uzmanları e, müthiş bir sosyal bağlayıcı özellikleri var. E, çok farklı ihtiyaçları olan bazen materyal, bazen manevi destek ihtiyaçları olan, yasal destek ihtiyaçları olan, başvuru için yönlendirilmesi ihtiyacı olan kişileri sosyal hizmet uzmanları arkadaşlarımız özellikle ağırlıklı olmak üzere doğru yerlere yönlendirirler. Aynı şekilde tam tersi bir durumda da kaynak sunacak olan kişiler de bize gelirler. Derler ki biz nerede yapalım? Örneğin bizde şöyle bir kaynak var. Hangi köyde yapalım? Biz de onlara deriz ki ya şu köye gitmeyin. Çünkü o köy zaten şöyle bir hizmet alıyor. Ee, i̇stiyorsanız gidin tabii ama yani çok efektif olmaz. Şu şu şu köylerde şöyle şöyle ihtiyaç var. Bunları değerlendirebilirsiniz gibi. Dolayısıyla e, işin e, duplikasyonunu engellemeye çalışan bir e, katkımız olur. E, tipik bir operasyonda. Üçüncüsü e, önemli bir modül e, yönlendirme hizmetleri yaparız. Çünkü... Sonuç itibariyle bizim ekiplerimiz gelir geçici olarak sürekli oradalar ama bir de kalıcı e, psikososyal e, şeyleri var. E, hizmet alanları var. Örneğin yani psikiyatrik e, destek alanları var. Hastaneler var, orada çalışan uzmanlar var, psikologlar, psikiyatristler var. Onların da özellikle e, daha fazla ihtiyaç olduğunda onlara yönlendirme noktasında biz yönlendirme hizmetleri e, kurarız. Ve bir de çalışana destek çok kritik bir modüldür. Her gün dünyada da daha çok önemli anlaşılıyor. Yani şimdi Ermenek'te düşünün. Evet. E, aşağıdan bir ceset çıkarıyorsunuz. Kim olduğu bile belli değil. E, günlerce suyun içerisinde kalmış. E, o işi yapmış olan kişinin de e, yaşadığı bir psikolojik süreç var. Ona yönelik de e, destek veririz. Mesela madencilerden ölenler var ama o gün o madende olacak olan arkadaşı. Arkadaşıyla değişmiş. O ölmemiş. Diğeri maalesef hayatını kaybetmiş. E, en az ölmüş kadar e, hayatını kaybetmiş kişi kadar Süreçten etkilenenler alabilirler evet. diye. Dolayısıyla onlara vermesi gerekir. Bizim hesabımıza göre e, bu bölgede 11 bin civarında e, birinci yararlanıcı hedef kitlesi var. E, ailelerden başlayarak halka halka genişleyen. E, biz bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. E, bunun yanısıra bir şeyi de eklemek isterim. Lütfen. E, sorularınız olduğu için aklıma gelmiş onu da eklemek istiyorum. Şimdi ilk baştaki yere dönersem tekrar, sivil toplum örgütlerinin de aslında. Bu tür bölgelerde nasıl çalışılacağına yönelik organize çalışmalar yapmasına fayda var. Yani çok, Eman sivil toplum afet platformunun siz de aynı şekilde bir parçasısınız. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü e, iyi niyetten bazen maraz oluyor. Yani şöyle şeyler oluyor. Ben, kim, Türkiye'de biliyorsunuz bir güven problemi var. Kimse kimseye güvenmiyor. Yani öyle özetleyebiliriz halk ağzıyla. E, kimse kimseye güvenmediği için bağış yapacak olan arkadaşımız da hiçbir sektik şey ayı güvendi. Güvenmeyince ne oluyor? Arabanın arkasına oluyor. Bağışları kendisi götürmeye kalkıyor. Bunun pratik sonucu şu, sen bu köye gittin, senden başkası da o köye gidebiliyor. Aynı köye dört grup gelip yardım ederken, yan tarafta belki 10 kilometre daha yukarıda bir köy var ve oraya hiç yardım gitmiyor. Evet. Birincisi bu. Hı. İkincisi, yardım alanlara bir kurbanlaştırma süreci başlıyor. Çünkü giden arkadaşlar, afet sektöründe çalışan arkadaşlar değiller. Ve afetzedelerle zedelerle, e, hayatta kalan insanlarla nasıl çalışacaklarını bilmeyen insanlar. İyi niyetli vatandaşlar. Dolayısıyla... Arabaların peşinde koşan çocuklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bana ne getirdin? Bir şey getirmediysen kıymetli bir insan anne geliyorsun falan. E, dolayısıyla bunların her birisi bence yardım yapmak isteyenlerin düşünmesi gereken konular e, ve biz mesela böyle. E, ismi gerekmiyor ama orada bazı köyler çok meşhurdular mesela hiç hizmet almıyorlar diye ben de espriyle şunu soruyordum başka bir köy isminden söyleyebilir misin bana kimse söyleyemiyordu neden e o zaman demek ki o, o köy hizmet alıyor yani. başka hiçbir köyü bilmiyorsam bir de o köyün ismini biliyorsan demek ki o köyün yeterince hizmet alıyor o yüzden hani bunların da dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum e, benim kişisel çağrım yani 20 yaşlarından beri afet alanında çalışan birisi olarak söylüyorum sivil toplam afet platformu gibi platformların içinde yer almalıyız yaptığımızı birbirimize duyurmalıyız ...ne yapacaksak paylaşmalı ve varsa... ...destek almalıyız diye düşünüyorum. Bunu çok önemli buluyorum. Afetler'in o kalitesi açısından, afet Evet, sizden çok önemli... ...bilgiler aldık. Ee, çok da olumlu bilgiler aldık. Suat Bey, çok çok teşekkür ederiz. Size ve arkadaşlarınıza... ...kolaylıklar diliyoruz. Evet, Ellerinize sağlık. Diyor, dinleyicilere de selamlar söylüyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin Suat. İyi günler. Oyun hoşçakalın. Günler. Evet, telefon hattımızda Suat Özçağdaş... ...vardı. Psikolog... Ee, aynı zamanda Afetler'de Psikososyal Hizmetler e, Birliği'nden arkadaşımız Türk Psikologlar Derneği adına da e, koordinasyonu o gerçekleştiriyor. Evet şimdi bir müzik parçası dinliyoruz ve hemen arkasından e, Okan tüysüs hocamıza bağlanacağız. the kid about where he can be the kid Mim biri a te kiye. kiye, kiye. kiye, kiye. Ginabete ez de gine, ginabete ned gine. Herkiyute de biragwatine, cedite minun digine. Min biri ate kiriye, ba ueri kem biri ate kiriye. Min biri ate kiriye, ba ueri biriyat kiriye bau erken biriyat kiriye apin bejim shine jinahabe viki bejim baueri kambiri yaad Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz ve telefon hattımızda Okan Tüysüz Hocamız. Okan Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Elvan Can Tekin'le birlikteyiz hocam. Merhaba ve... hocam. Yunanistan depremini merak ediyoruz. Dün gerçekleşen... Evet. 5.1 ve 5.3 arasında böyle 3 dakika 6 dakika falan farklı oldu. Kandilli böyle verdi. 5.1 ve 5.3 USGS evet. ise 5.1 ve 5.1 olarak verdi. Evet. Ee, şimdi bu olan iki tane depremde normal faydan oluşuyor. Normal fay nedeniyle gelişti. Ne demek hocam ee, normal fay? E, bir tarafının diğer tarafa göre aşağıya indi. Sağa sola hareket etmedi, aşağıya indi. Faylara normal fay diyoruz. Evet. Ve normal faylar genellikle dünyanın gerilme bölgelerinde, çekilen uzak birbirinden uzaklaşan bölgelerinde meydana geliyor. Ege bölgesi bunun dünyadaki en tipik örneklerinden bir tanesi. Gerek Türkiye'nin, Türkiye Ege'nin Türkiye, Ege Türkiye tarafında gerekse eee Güvenistan tarafında, tarafında e, bu tür faylarımız oldukça fazla mevcut. Ve bu faylar e, boyları genellikle kısa, çok uzun olmayan faylar. O nedenle de genellikle 7'nin altında çoğu zamanda 5-6 civarlarında depremler üretiyorlar. Bu tür depremler gerek Batı Anadolu'da gerekse Yunanistan'da e, çok sık gelişiyor. Bu yöre, bütün Ege yöresi deprem sıklığı açısından da dünyanın ...en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Bölgelerinden, ee, bölgelerinden biri. ...yaptığımız zaman... ...Yunanistan'da da... ...Batı Anadolu'da da... ...bu tür 5-6 e, civarlarında... ...çok e, sık... E, ...deprem olduğunu izleyebiliyoruz. Hocam... ...haritaya baktığımızda esaslı ...ben USGS'nin şeyine baktım, haritasına... E, ...birazcık da merakımızı o celp etti. Yani e, sanki bu... E, ...depremin olduğu nokta... E, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun en batı noktası gibi gözüktü haritada. Acaba bir Doğrudur. bağlantı var mıdır diye. Doğrudur. Doğrudur. Kuzey Anadolu fayı aşağı yukarı en son hatırlarsanız Gökçeada açıklarında evet. bir depremimiz olmuştu. Hı hı. E, o noktaya kadar yani Sema Direk Adası'nın civarına kadar uzandıktan sonra hı hı. burada güneye doğru dönüyor. Yunanistan'a doğru uzanıyor. Evet. Ve e, orundan sonra karakter değiştiriyor. O sözünü ettiğimiz noktaya kadar doğrulta atımlı dediğimiz yani blokların birbirine göre yanal yönde hareket ettiği bir fay iken Yunanistan'a doğru uzanırken normal faylara dönüşüyor hmm. ve tek bir uzun fay olma niteliğini yitirip çok sayıda küçük faya bölünüyor. Tamam şimdi oldu. Buraya Yunan makaslama zonu diyoruz Kuzey Anadolu fayının bu ucuna. Söz konusu bugün ee, evvel gün olan depremde bunun en güney kesiminde. Anladım. Ee, peki e, gene çok böyle e, halkın soracağı bir soru sorayım size o zaman. Bir, yani normal bir fay olmasına karşın e, bir herhangi bir etkisi olur mu Kuzey Anadolu fayına? Hayır hayır. Ee, bu zaten Kuzey Anadolu fayından oldukça uzak kalan Öyle ama küçük bir fay. Yani zaten 5 büyüklüğündeki bir depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi genelde pek görülen bir şey değil. Hı hı. Ege bölgesinde bir birçok buna benzer fay var dediniz Zaten evet. Doğu Akdeniz baseni diye adlandırılan yerde sanıyorum bol miktarda bu şekilde 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor. Evet. Şey bu özellikle Bodrum, Fethiye civarında da son dönemlerde çok bir hareketlilik var. Bu herhangi bir evet. bir, bir, bir, bir şeyin göstergesi olma durumu var mı yoksa evet. bu genel olarak Beklenen bir hareket mi? Evet Ege bölgesinde e, bu tür depremler hemen her kesimi için yani kuzeyde diga yarım arasından başlayın. E, güneyde e, bütün Ege'de e, neredeyse Gökova Körfezi'ne kadar hatta onun biraz daha güneyine kadar bu tür e, depremlerin görülmesi olağan. Çünkü bütün bu bölgenin içerisinde demin sözünü ettiğim gibi doğu batı yönde uzanan ee, ve boyları genellikle kısa, evet. geçmişte de 5 civarına, 6 civarına varan hatta bazen 7'ye kadar ulaşan depremler üretmiş faylar var. Gökova Körfezi, e, kuzeyde Bodrum, güneyde Datça arasında yer alan bir körfez. Bu Hı. körfez de gene sözünü ettiğim normal faylar tarafından açılan bir bölge. Orada da geçmişte deprem fırtınaları oldu hatırlayacak evet. birkaç yıl önce. Geçtiğimiz günlerde de gene sözünü ettiğiniz gibi özellikle Fethiye'den itibaren bu Göz, Gökova Körfezi'ne kadar Ula ilçesi civarlarında depremler olmuştu. Bunların çoğu gene normal faylar tarafından üretilen depremler. Öyle. Buraların daha büyük depremler üretmesini genellikle beklemiş. beklemiyorsunuz. Geçen programda bağlandığınızda bir DATÇA'da bir araştırmanız vardı o sonuçlanıyor evet. mu? O henüz süren bir araştırma. Söyleme. Datça'da bildiğimiz <gülüyor> gibi bir e, tapınak var. Evet. Zorlardan <gülüyor> kalma. Ise, bu tapınağın <gülüyor> ortasından geçen bir fay olduğu Geçtiğimiz yıllarda bir yayınla e, ileri sürülmüştü. <gülüyor> Biz de o fayın üzerinde e, çalışmalar yapıyoruz. Ama bu birkaç yıl sürecek, sürecek bir çalışma. O ne zaman deprem oldu ya da tapınağın yıkılması... Bir deprem nedeniyle mi yoksa zemindeki bir sorundan mı kaynaklanıyor? <gülüyor> ee, bu konuda bir çalışma başlattık bu yıl. Önümüzdeki yılda devam edeceğiz. Dep deprem bilimle arkeolojinin, arkeolojinin bir araya geldiği bir konuşlandı. nokta. Evet, evet. Ee, hocam demek ki o zaman e, bizim endişelenecek bir durum yok şu anda. <gülüyor> o <Yok>. Yunanistan'daki <gülüyor> depremleri bağlattırarak e, halkımız rahat uyuyabilir Ama Naci Bey'in, e, Ho Naci Hocanın bugün bir şey vardı gazetelerde çıkan birazcık o galiba evet. ge şey evet. e, gene ilgi uyandırdı. Peki çok teşekkür evet, ediyorum. Biz size e, beklentileriniz, deprem beklentilerinizi sormuyoruz hocam. <gülüyor> Peki, sormayın ben de söylemeyeyim <gülüyor> <gülüyor> evet hocam çok çok Peki. teşekkür ederiz size kolay gelsin bu sefer Ankara'da yakaladık sizi evet, ee, evet. görüşmek üzere iyi teşekkür günler efendim ediyorum. iyi yayınlar sağ olun. çok sağ olun. teşekkürler hoşçakalın Evet efendim bugün telefonla bağlandığımız üçüncü program konuğumuz Okan Tüysüz hocamız idi. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Yerbilimleri e, öğretim üyesi kendisinden dün Yunanistan'da gerçekleşen e, ve e, 6 dakika arayla gerçekleşen üyesi. İki deprem konusunda bilgiler aldık. Evet, e, şimdi de e, hukukçu arkadaşımız Gök Gökhan Küçüe bağlanacağız. Şu anda kendisini arıyoruz. E, Gökhan Küçük'ten de iş güvenliği yasasında e, yapılması düşünülen değişiklikler üzerine konuşacağız. Ee, ben ama. bu ufak bir anons yapabilir miyim? Tabii lütfen. Ee, şimdi de biraz önce bahsettik Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür ve e, sa Konferans Salonu'nda, Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda bir toplantı var. Bir tane başka toplantı gene aynı yerde. Bu sefer bu 25 Kasım'da. 25 Kasım 2014 e, Salı günü. Ha, hemen Saat... önümüzdeki hafta yani. Evet evet. Saat 9.30-14.30 arasında Kadıköy Belediyesi ve Sivil Toplum Afet Platformu'nun e, düzenlediği bir toplantı. İnsani Yardım İlkeleri perspektifinde Türkiye'de afet cesitlerinin azaltılması ve müdahale çalışmaları semineri ee, ilgilenenleri özellikle duyuruyoruz. saat kaçta saat 9:30'da başlayacak 14:30'a kadar sürecek tüm ilgileri bekliyoruz evet e, önümüzdeki hafta 25 Kasım 2004 2014, 2014 Salı saat, saat 9:30 e, Kozji Alışveriş Merkezinin içindeki evet. Kozyat'a Kültür Merkezinde konferans salonunda Anladım. Evet, biz bir yandan Gökhan Küçük'e bağlanmaya çalışıyoruz. Hukukçu arkadaşımız iş güvenliği yasasındaki değişikliklere ilişkin olarak. Evet, bu arada verebileceğimiz, e, telefonun bağlanmasını beklerken verebileceğimiz haber var mı? E, Ermenek'teki son durumu aktarabiliriz. E, Onu, o acı ben bir kısaca bahsettim. E, bugün sekiz e, madencinin maalesef e, bedenlerine ulaşıldı. Altı, altı herhalde. İki oldu, sekiz oldu. Sekiz oldu, evet. Evet, e, ve e, çalışmalar devam ediyor. Evet, e, ve e, oradan da e, nihayetlenecek bir şeyi bekliyoruz, çalışmayı bekliyoruz. Evet, telefon attığımızda Gökhan Küçük arkadaşımız. E, Gökhan merhabalar. Merhaba Gülen Bey nasılsınız? Çok teşekkürler ee, sağ olasın sen nasılsın? Ben de iyiyim iyi olmaya gayret ediyoruz. Evet şimdi e, stüdyomuzda Elvan Tekin'le birlikteyiz. E, senden bu Hı -hı. iş güvenliği e, yasasında düşünülen son değişiklikler e, konusunda yorum rica ediyoruz. Bir de Soma'ya <gülüyor> ilişkin. E, Soma Madeni'ne ilişkin e, son hukuki durumu da kısaca bizi özetleyebilirsen çok sevindirirsin. Hı hı hı. Şimdi e, yapılacak o, e, olan değişiklikleri Başbakan Davutoğlu'nun ağzından duyduk aslında ben yazılı bir metin görmedim. Doğru. Ve basına yansıyan e, başlıklar halinde gördük. Televizyonlarda e, yansıması... Konuyu bilen insanlar için aslında biraz grünç oldu. Şundan dolayı grünç oldu. Yeni getirildiği söylenen birçok düzenleme aslında mevzuatımızda olan düzenlemeler. Örnek dediler ki çok tehlikeli işlerde çalışanlar mesleki yeterlilik belgesine sahip olacak. Zaten bu şu anki mevcut hukukumuzda 6331 sayılı kanun 17. maddesinde yanılmıyorsam da 3. fıkrasında. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamıyorlar. Eski yönetmenlik kapsamında da bu böyleydi. Bu dolayısıyla bu yeni bir şey değil. İkincisi yeni bir şey olarak sundukları yapı denetim firmalarının da iş güvenliği iş güvenliğiyle ilgili sorumluluk vereceğiz dediler. Maalesef ki maalesef ki şöyle bir hani bilmezlik ya da bilinmezlik sözü yaratıyorlar. Zaten 4703 sayılı yapı denetim kanunu var. Bu yapı denetim kanununun ikinci maddesinde ve F fıkrasında yapı denetim firmalarının hali hazırda iş sağlığı ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim yapma, işvereni yazılı olarak uyarma uymadığı takdirde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunma yükümlülüğü var. Şimdi bu da yeni bir şey değil. Ee, örneğin Esenyuk'ta Esenyuk e, çadır yangında Yapı denetim firması ilk defa Mahkemeye çağrıldı Mahkemede e, yapı denetim firmasının e, Sahiplerine soruldu Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok Bizim görevimiz değildir dediler Bu da yeni bir şey değil <gülüyor> Başka yeni bir şey olmayan e, Açıkça hani yazılı metin üzerinde Konuşsak da kişisel koruyucu donanım Standartlara uygun olacak diyor e, Tabii ki kişisel koruyucu donanımla ilgili ayrı yönetmelik var ee, bununla ilgili bu yönetmenin kapsamında standartlar şu anda belirlenmiş dolayısıyla kamuoyuna yeni diye sundukları birçok şey yeni değil <gülüyor> ee, bu noktadan baktığımda e, ağırlıklı olarak rödevans üzerinde bir takım maden e, sağlarına ilişkin düzenleme e, göz, gözüküyor oysa ki e, Madenlerle ilgili yapılacak şey Çok açık relevans ilişkisini ortadan kaldırmak Relevans ilişkisinin Süresini 5 yıldan 15 yıla Arttıracağız diyor Şimdi böyle olunca yani Üretim baskısı hiçbir zaman bitmeyecek Şu anda Geçmişe dönüp baktığımda şunu hatırlıyorum ben 2000, Yanılmıyorsam 2010 yılında Yeni maden kanunu yürürlüğe giriyordu O sırada da Zonguldak'ta yine 30 iş e, öldüğü e, Karazon işletmesindeki e, bir kad, e, kaza meydana geldi. Hükümet ne yaptı? O hemen bir ek 7 maddesi düzenledi. Kanunun ek 7. maddesinde hiçbir şeyden ben sorumlu değilim. Ben çıkıyorum aman bana dokunmayın diye düzenleme yaptı. Mesela o da hemen yaklaşık kazadan sonra 20. günün sonunda yaptığı düzenleme. Artık yeni düzenlemede ne yapıyor? Bunu akçeli bir işe döndürüyor. Diyor ki, eğer çok tehlikeli işler diyor kaza olmazsa primini yüzde %1'e yüzde bire ben senin. Ama diyor bir daha kaza olursa yüzde yüzde bir yüzde üçten alacağım primini diyor. Şimdi ne olacak biliyor musun? Türkiye uygulamasını yakından takip etmeye çalışan birim olarak şunu söyleyeyim: İşverenler gerçekten bu kazaların büyük çoğunluğunu bildirmemeye başlayacaklar. Neden? İşte kamu ihalesinden yasaklanacaklar vesaire vesaire. Halbuki işte hayat sigortası yapılacak. İşin aslı aslında şu, iş hukuku çok karakteristik olarak e, karma bir hukuk dalı ve devlet bu hukuk dalı içerisinde anayasanın vermiş olduğu yetki çerçevesine yer almak zorunda, denetimini tepkişini yapmak zorunda, maden sahalarında bu sorumluluktan kaçamaz, kaçmamalıdır. Devlet burada benden uzak olsun anlayışı ve şu anda da şunu yapıyor, şey işverenler, ...ben işte bütün düzenlemeleri yapacağım... ...bana bulaşmayın... ...top sizde, hatırlayın... ...işte daha önce... ...Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın... ...kaza meydana geldi... ...Soma'daki işletmeciyle... ...fotoğrafları vardı, örnek madencisi... ...işte... ...sonunu 30 dolardan çıkartıyordu... ...vesaire diye bir, bir çok açıklaması var... ...şimdi ne oldu... ...bana uymaz diyor, Ermenek'te meydana gelen şeyde ne oldu... Sen devlet olarak genetim gözetimini yapmadığın müddetçe bu iş çözülmeyecek. Ee, ağırlıklı olarak madenlerle ilgili e, yapılacak değişiklikleri ancak belki okuyarak e, görebileceğiz. E, pakette düşünülen, e, bu hep artık ben paket bir şey paketse bizde biz şöyle bir uygulamaya yol açtı. Mutlaka ve mutlaka içinde o paketin içinde tekrardan işçilerin e, aleyhine olan düzenlemelerde birlikte çıkıyor. Evet. Evet. Tomada ne oldu? Tomada da şimdi yine bir takipsizlik kararı geldi. E, o takipsizlik kararına itiraz süreci başladı. E, e, işte kabul edildi. E, şirket sahibi hakkında son e, takipsizlik kararına dün elime ulaştı. Bakamadım aslında ama e, bir itiraz süreci başlayacak. E, çok fazla Hatırlar mısın? Siz de geçen programda sorunlarla ilgili bir pro şey e, programa katılmıştım. Tabii, çok Orada iyi hatırlıyoruz demiştim. tabii. Hakimsizlik kararı verildi, et şaşırmayayım demiştiniz. Evet, evet. şeyim olur demiştiniz ve e, hatta sizi arayacaktım. E, e, e, biz bugün kararı... onun için aradık seni Gökhan. <gülüyor> Tam da e, taze kararın üstüne aradık evet. ve onu hatırlayarak. <gülüyor> e, şimdi e, burada da benzer bir süreç e, yaşanacak. dolayısıyla, dolayısıyla şu. Yeni bizde paket içerisinde gene şu var işte iş, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesi olacakmış. Zaten inşaat işlerinde çok tehlikeli sınıflarda A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurmakla zorunlu şimdi. Ama mantalite şundan çık, çıkmak zorunda yani bu bir ceza vererek para cezası vererek idari para cezalarını arttırarak iş kazalarını iş cinayetlerini azaltamazsınız bu mümkün değil. Elimde e, eski bir gazete küpürü var. 2005 yılına ait bir gazete küpürü. Diyor ki e, işverenlere 27 milyon para cezası verildi. Gerçekten de verildi. Ama 2005 yılından 2014 yılına kadar yaklaşık 15 bin, 16 bin e, iş kazası meydana geldi. Ve bu 10 yıl içerisinde de 12 bin, 13 bin işçi e, sadece çalışıyor olması nedeniyle hayatını kaybetti. Evet. Valla yani konuşacak çok şey var. Bu iş sağlığı ve güvenliğini iş, işverenlere para cezası vererek çöz, çözülemeyecek. Dolayısıyla bu bütün bir bütünleşik sistem. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş güvenliği, işçi sağlığının ne demek olduğunu anlaşılması buna uygun samimi çalışmaların yapılması gerektiriyor. Evet. Ama şu problem var ki devlet anayasanın vermiş olduğu, kendisine yüklemiş olduğu o görevlerini ifa etmekten kaçınıyor. Çünkü Zaten evet, o, Gökhan çok, çok yakında ya ben, e, bu konuda e, bir program daha yapacağız. E, e, çünkü e, bugün zamanımız kalmadı. Ee, ve tamam, sadece tamam. E, iki bilgiyi almak istedik birincisi işte bu tamam. iş güvenliği ile ilgili bilgiyi bir de Soma Hı -hı. davasındaki son durumu ee, sana çok Hı -hı. teşekkür ederiz ee, Rica ederim. Ben teşekkür ederim. önümüzdeki bir haftalardan bir birinde bir mutlaka gene e, başvuracağız stüdyoya çok davet sevinir. edeceğiz vakit ayırabilirsen tamam. çok seviniriz çok sevinir. sağol çok çok kolay teşekkürler çok kolay bağlı. gelsin çok teşekkürler. İyi günler Evet efendim, bu hafta Açık Radyo e, Altın Saatler programında e, dört konuğumuz vardı. E, süremizi de tamamladık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için...